Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese merhaba, günaydınlar Günaydın, ben de bir aradan sonra Evet, özlemiştik Özledik <gülüyor> Açık Radyo stüdyolarından evet. Epeydir sesini duyamamıştık Mehveş, hoş geldin Hoş bulduk Evet, şimdi e, bu hafta ee, i̇lginç bir konuğumuz var ancak e, yolda gelmek üzere Biz çok kısa bir e, bilgi verelim hakkında e, gelmeden evvel Şimdi e, Dünya Kadınlar Günü e, vesilesiyle Türkiye'deki İsviçre Ticaret Odası ve e, İsviçre Büyükelçiliği birlikte bir toplantı düzenliyorlar Being an Efficient Woman ismi Türkiye'de etkili kadın olmak bu panelin teması bu, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek ve kadın olarak kendi alanlarında hep bir şeyleri başarmış, bir konuda etkin olabilmiş e, kadınlar hikayelerini, bu deneyimlerini bu başarı öykülerini anlatacaklar şimdi o e, altı tane kadın e, seçildi bu panelde, e, panelist olarak konuşacak, şimdi o kadınlardan bir tanesi birazdan aramızda e, bilim kadını galiba e, tam olarak de mimar var Hı -hı. aslında, gıda mühendisi var aralarında e, böyle birkaç e, ilginç isim var, e, bizim e, konuğumuz e, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Deniz Biyolu Profesör Doktor Gülşen Altu Kendisi yolda Ve çok Daha önce de Medyada denizlerle ilgili Farklı alanlarda Bir takım açıklamaları da Olmuştu ama Hı -hı. şimdi bir de bir buluşu Var onu anlatacak evet. Fakat biz önceden onu beklerken Kalbenden Bir parça çalalım dedik Hı -hı. Ve parçadan Sonra da Umarım konumuz konumuzda burada olur, olur ve, ve detaylarıyla e, anlatır. Evet, evet. E, sadece kalben. Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini ara her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde. tak bo şoda boşe boş duvarlara vuran şi yüzümde karanlık yine mi sen bayram günü gibi gelen kaçamadım külleri hala sıcak kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor Tokak. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne odan, ne de sen de bırak. Her şey sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda. Boğulur gibi yeniden her gece her gece Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim Azalırken, azalırken Kapılar ardında Kaçtığım zamanla Boş vermiştim aslında Yıkılırken kumdan kalemden Zırh zalandmış bir kahraman gibi. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda, ne de sen de bırak her şeyi sadece. Bırak her şey sadece beni Evet 94.9 açık radyoda Ekonomi Ekoloji programında şarkıyı dinledik Kalbenden. Konuğumuz da o sırada aramıza katıldı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden deniz biyoloğu Profesör Doktor Gülşen Altı bizimle birlikte. Ee, kadınlar Günü vesilesiyle bir toplantı gerçekleştirilecek. Burada Türkiye'deki etkili kadınlar bir şeyleri hep başarmış kadınlar e, hikayelerini anlatacaklar dedik. Evet. E, Müşay bir e, kısaca tanıttık. Evet. E, ama esas sizin anlatacağınız çok şey var. var. Evet yani şimdi tabii Türkiye'de biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Denizlerin kıymetini ne kadar biliyoruz? Denizlerden ne kadar faydalanabiliyoruz? Bunlar tabii... Çok önemli konular tabii öte yandan bu konuda araştırma yapan bu konuda denizlerle ilgili çalışanların da katkıları Şimdi tabii denizlerle ilgili pek çok tartışmamız da var Türkiye gündeminde İsterseniz hemen başlayalım Hoş geldiniz Hoşçakalın. diyerek yayınımıza Evet şimdi sizin bu denizlerdeki kirlilikle ilgili bir, e, önemli bir buluşunuz var. E, ben tabii çok e, bilimsel olarak e, özetlemeye çalışmayayım. E, özetlerken yanlış bir şey söyleyebilirim. Onun e, anlatmasını e, dinleyicilerimize e, aktarılmasını size bırakalım Hemen. Teşekkür ederim. E, önce ilk girişte konuştuğunuz e, başlıklar üzerinden açıklamalar yapayım kısaca. Hı hı. E, şimdi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Ben de e, işte uzun yıllardan beri denizde Araştırmaları mikrobiolojik açıdan deniz biyolojisine ana bilim dalındayım. Mikrobiolojik açıdan denizlerimizin karakterini, kirlilik düzeylerini hı hı. ve bunlardan endüstriyel olarak yararlanılabilirliğe yönelik çalışmaları yapıyorum. Ekip olarak böyle bir işin içindeyiz. Ama e, önce ilk söylediğinize e, gelmek gerekirse Türkiye'de ...denizin ne kadar farkındayız... Hı hı. ...veya e, denizin kıymetini ne anlamda... ...veya denizi nasıl algılıyoruz... ...ben hep rahatsızlık duymuşumdur... ...bunu da sıkça dile getiririm... ...öğrencilerime de aynı şeyi anlatmaya çalışırım... ...biz e, genel yaklaşım olarak... ...yani algı olarak... ...aslında denizlerden nasıl menfaat sağlayabiliriz... ...gibi bir e, ruh halindeyiz... Hı. ...yani denizi şöyle konuşurken görürsünüz... ...insanların arasında... ...burada denize girilir mi... Hı. ...işte kaç tür balık var... ...burada balık hangi hangi balık... ...veya bu sene balık niye az niye hmm. çok... ...tabii ki bunlar sonuç... ...yani bunlar da konuşulacak... ...elbette bunların da ekonomik değeri... ...ekolojik önemi mutlaka var... ...ama denize algılama şeklimiz... Ondan nasıl, e, ...onu nasıl sömürürüz... ...ondan nasıl fayda sağlarız... ...şeklinde olmamalı diye düşünüyorum... Elbet. ...genel olarak doğaya bakış açımızı... Evet. ...aslında durum. tipik... Evet. ...bu da denize yansıyan <gülüyor> kısmı olmuş oluyor... ...şimdi düşündüğümüz zaman... E, Hani ekosistem sağlığı, anne sağlığı gibi. Hı hı. Uçaklarda nasıl önce kendi kemerinizi, sonra çocuklarınızın kemerini takın gibi bir uyarı vardır. Bu da onun gibi bir şey. Çünkü ekosistemi kaybettiğimiz zaman artık telafisi zor bir noktaya gidiyoruz demektir ve geri dönüşüme çok ciddi maddi ve manevi olarak hem de sağlık bakımından sıkıntılı bir süreç demektir. Evet. Şimdi e, hep şunu söylüyorum. Deniz keyfi, keyfi olarak denizi algılamak, balkonda çay içmek gibi bir şeydir. Ama ekosistemin sağlığı, onun... Ee her türlü yararlanabilirliğini doğru olarak algılayabilmek, evinizin sütunları, kolonları gibidir. Hı hı. Yani çürük bir kolonun içerisinde çay içsen ne olur, içmesen ne olur gibi düşünebiliriz. Bu tabii ki çok küçük yaşta başlayan eğitim, algılama, yaşam şekli, içselleştirme, hepsi bunların bir bütün. Evet. Bu anlamda düşünecek olursak, alacak çok yolumuz var, yapacak çok işimiz var gibi bir sonuç çıkıyor. Aynı zamanda ben TÜRMEPA'nın Deniz Elçileri Topluluğu Projesi'nin üniversitede e, gönüllü danınçlığında ...kanışman üyesiyip... ...bu anlamda üniversite gençliğine de... denizde kıyısal ekosistemi hmm. korumanın... E, ...kutsallarımız arasında... ...olması gereken bir şey olduğunu anlatmaya... ...çalışıyoruz. Evet. Peki... E, ...hocam şunu... ...hemen soralım. Hı -hı. Madem denizlerden... E, ...kirlilikten... E, ...bir ekosistem olarak denizden... ...bahsediyoruz. Herkesin her zaman... ...merak ettiği... E, ...denizlerimiz ne durumda demek... ...çok genel, genel olacak. En azından... ...Marmara ve Boğaz için... E, ne diyebilirsiniz çünkü sizin daha zannedersem ağır metaller vesaire ...onlarla da ilgili çalışmalarınız olmuştu. Yani ne durumdayız şimdi? Genel olarak Türkiye denizleri... ...bakteriyolojik çalışmalar ağırlıkta Hı -hı. olduğu için... ...bakterilerinde ağır metal, petrol Hı -hı. gibi... E, ...bileşiklere karşı davranışlarını da incelediğimiz için... ...ama ben çok teknik kısımlara Hı -hı. girmeden... ...genel olarak söylemek istiyorum. Kıyısal alanlar ciddi bir e, kirlilik baskısı altında... ...insanoğlunun katkısıyla. Bu tüm dünya için böyle. Tüm dünyada e, kirleticiler seyreltme sağlamak amacıyla denizlere boşaltılırlar. Hmm. Ama bunun nasıl boşaltıldığı, hangi kurallara göre yapıldığı veya sağlıklı olup olmadığına göre ekosistem korunur veya zarar görür. Yani burada belirleyici olan tamamen bizim davranış modelimiz. Yoksa yapılan her faaliyet mutlaka doğaya bir zarar verir. Oraya şehir kuruyorsanız, şehrin kıyısında deniz, göl, akarsu ne varsa mutlaka oraya bir e, etkisi olacaktır. Evet. Mühim olan işte şuurlu ve bilinçli e, hallerle, bu sadece bireysel de olmuyor tabii, topyekün olması Hı -hı. gereken bir şey. E, bu şekilde onu korumayı e, seçmek mümkün. Evet, biz tabii daha çok aslında e, yoğun e, baskı e, ormanlar üzerinde olduğu için biz tabii ağırlıklı olarak işte ormanların yok olması, ormansızlaştırmayı e, konuşuyoruz, e, orman... E, arazilerinin nasıl hızla yapılaştığını konuşuyoruz. Denizler aslında biraz daha belki e, o denizlerdeki kirlilik ancak işte böyle bir e, ya e, sanayi tesisinin bir kirlet e, değil mi bir yoğun bir kirletme faaliyeti oluyor ancak onunla gündeme geliyor veya bir tankerden bir, bir sızıntı oluyor. bir Deniz kirliliğini sanki gözle ancak bu şekilde görebiliyoruz ve biraz daha ikinci e, planda maalesef, kalıyor gibi değil maalesef. mi? Bu aslında işin acıklı kısmı da. Yani evet. Türkiye'de bugün deniz kirliliği e, sözünün ilk dilimize girdiği veya literatüre girdiği noktaya baktığımız zaman Haliç'in kirlenmesi 80'li yıllar. O noktaya gelene kadar çok da farkında değiliz. Yani attığımızın nereye gittiğini işte akan su kir tutmaz gibi bir algı halk arasında evet. da bilinen bir sözdür bu. E, ayrıca Porsuk çayının kirlenmesi yine gündeme e geldikten yine, yine aynı şekilde o son, değil mi? Sonraki yıllarda yani evet. düşünün İstanbul'daki ilk e, insan kirliliği var mı? Marmara'da, Boğazlar'da gibi bir çalışmaların başlangıç tarihine hmm. baktığınız zaman da... ...80'li yıllara çok çok gittiğini görüyorsunuz. Hmm. Zaten... Ee... Bilim dünyasının da bakterilerle deniz kirliliği açısından ilgilenmesi hep hastalık yapıcı bakteriler başlangıçta var mı şeklinde başlamış. Daha geç girmiş bir sonraki çalışmalar. Biz konuşmanın başında söylediğiniz soruyu atlamış olmayayım. Hı hı. Bu kirlilik çalışmalarını yaparken belli bir mesafe aldıktan sonra belirli yıllar içerisinde bir baktık ki bu bakterilerin içerisinde bizim endüstriyel anlamda faydalanabileceğimiz bazı kıymetli özelliklere sahip bakteriler hı. de var. Hikayemiz aslında orada başlamış oluyor. Yoksa evet, normalde deniz, şöyle Türkiye'de deniz bakteriolojisi adı altında yerleşmiş bir disiplin yokken ilk bu, bu çalışmalara başladığımızda. Kaç yıllarıydı? İşte 99-97 diyelim. Hı hı. Bu yıllarda başladığımızda... Deniz bakteriyolojisi başlığı iki şekilde ilgi çekiyordu veya iki şekilde disiplinize olmuştu bilimsel e, platformlarda kürsü olarak. Bir balık hastalıkları ile ilgili bir mikrobiyoloji çalışmaları e, konusu, bir de gıda sorunlarından elde ettiğimiz gıdalara yönelik gıda hijyeni bakımından bir bakteriyoloji konusu. Ama yurt dışında yaptığımız çalışmalarda da bunu görüyorduk. Deniz ekosistemini anlayabilmek, burası nereye gidiyor? 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra ne olacak? Veya 30 sene önce neydi? Bir takibini, envanterini çıkarabilmek için o bölgedeki dalgalanmaları, bakteri düzeylerini, bakterilerin karakterlerini tıpkı insan gibi düşünün. Yani bu ülkenin profili nasıl? Okumuş sayısı diplomalı sayısı çalışan çalışmayan sayısı gibi denizlerde de var olan ama metabolik olarak aktif olmadığı için işsiz kadro gibi kenarda duran bir <gülüyor> ekosisteme katkı sağlamayan <gülüyor> ama bu arada çok değişik marifetler edinmiş işte ağır metallere dirençlik kazanmış e, petrolü gıda olarak tüketmeye başlamış e, peste dirençlik kazanmış bir sürü farklı özelliklerde <gülüyor> olan canlılar var onları alıp en uygun yerlerde nerede değerlendirebiliriz diye bakteriyi istihdam etme <gülüyor> çalışması aslında bu bir anlamda. Ama çok güzel. Güzel evet <gülüyor> bakteri istihdam. Evet. evet. Ne kadar bakteriniz var şu anda böyle bu istihdam edilen. Yani şöyle tabii biz uzun yıllar içerisinde binlerce bakteriyi taradık. istediğimiz bileşiklere karşı davranışını çözelim diye. Bunların içerisinden en üst performans gösterenleri ayıkladık. Yine bin. Küsur koleksiyonumuzda bakteri var. Yani bunu tabii çok daha bin, binin üzerinde diyelim ama Çeşit, aynı ırkın... Tür, tür e, olarak e, mı? Yok, e, tür olarak daha düşük hı hı. ama aynı ırkın Denizde işte şöyle bir şey, bu tür böyle davranır diye tanımlayamıyoruz. Çünkü maruz kaldığı çevresel koşullara hı hı. göre aynı tür farklı bir gibi davranmaya başlayabiliyor. Evrim. İşte şey, <gülüyor> o adaptasyon süreci ve hangi çevresel koşullarda bir çocuğun yetiştiğine bağlı olarak karakterinin ortaya çıkması gibi. Yani genetik kazanımlarının dışında çevresel faktörler nasıl bir bireyin toplumdaki ahlaki değerlerini belirliyorsa... Bakterilerde o şekilde kötü ve iyi diye e, dağılım gösterebiliyorlar. Peki nasıl kullanıyorsunuz? Bu, ne, nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Ya da kullandınız mı şimdiye kadar bakterileri istihdam mı hazır? <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu büyük bir arge süreci. Farklı farklı projelerle desteklenen çalışmalarımız oldu. Çoğu TÜBİTAK kaynaklı olmak üzere İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün Bilimsel Açma Projeleri biriminden de aldığımız destekler oldu. Hepsi resmi e, projeler. Öyle diyeyim. Bunlarla bu bakteri lerin istihdam edilebilme potansiyelinin olduğunu ortaya koyan çalışmalarda bu şekilde kanıtladık. Yani evet bu mesela süngerin üzerinde yaşayan bakterilerin bazı bioaktif bileşikler üretmesi. Yani böyle söyleyince çok yabancı gibi Hı -hı. gelebilir ama şöyle hayal edelim. Denizin dibinde zavallı bir sünger düşünün. Hareketsiz, sesil canlı diyoruz onlara. Bütün gelecek tehlikelere açık Hiçbir korunak yok onun için ama onun üzerine boşluklarına bakteriler yerleşiyorlar denizlerde bakteriler süngerden besin sağlarken bakterilerin üretmiş olduğu bazı bileşikler de süngeri avcılarından koruyor yani burada bir simbiyotik yaşam var buraya kadar her şey normal doğada böyle örnekler çok hı hı. Ama şey olan bizim için istihdama yönelik potansiyel sunan Hı -hı. tarafı bu bakterilerin ürettiği büyüaktif bileşiklerin antibiyotiklere cevap vermeyen birtakım patojenlere karşı etkin olması, antitumöral, antifungal yani tümör gelişimini engelleyici bir hammadde içermesi ee, Antimalaryal Sıtmaya karşı bir o, bileşik ilaç, e, Yani ilaç ham maddesi olarak hmm. Kullanılabilecek bir bileşik hmm. Deniz kaynaklı biyoaktif bileşikler diyoruz bunlara hmm. Bunları da bir anlamda e, Kanıtlamış olduk İşte e, Ege denizindeki Marmara denizindeki süngerlerin Biyoaktif bileşik kapasitelerine yönelik Çalışmalarımız oldu bunlar bir potansiyel <gülüyor> olarak Duruyor patent başvurumuz oldu Petrol tüketen bakterilerin varlığına dair yine patent başvurumuz ve bunların performanslarının laboratuvarda daha da arttırıldığı çalışmalarımız Hı -hı. oldu. Bina yüzeylerinde iyileşme sağlayabilecek yerinde uygulamayla e, oradaki zararlı bakterileri elemine edecek e, bakterilerimiz oldu. Bunların bitki koruma amaçlı organik tarıma yönelik mikrobiyal gübre hem besleme hem koruma amaçlı kullanılabilirliğine yönelik çalışmalarımız ve başvurularımız oldu yine. Tabii bu çok fazla bir potansiyelin doğru olarak değerlendirilmesine ihtiyacımız var. Bu anlamda feryat ediyoruz. Hı hı. Yani burada aslında aynı zamanda da milli servet. Yani denizlerimiz, mavi kapital, mavi vatan adını siz koyun ne derseniz deyin. Evet. Ama burada e, bilinçsiz davranmayı hak etmeyen bir kaynak duruyor. Ve biz onu sadece lay lay lay ...denize mi girelim, balık mı yiyelim gibi algılıyoruz. Hı hı. Bu, bu acıtıcı bir taraf. Evet. Bu konuda şuur arttığı sürece... Peki siz aşağı yukarı 90'ların sonunda başladık bu çalışmalara dediniz. 20 yıla dayanan bir çalışma ve ağırlıklı olarak herhalde Marmara ve Ege'de çalıştık. tüm Türkiye denizlerinde çalıştık. Aha. Uluslararası sularda da çalıştık. Evet. Yani genel olarak 20 yılda aslında ben şunu sormak istiyorum. Nasıl bir değişim ve dönüşüm gözlemlediniz Türkiye denizlerinde? Evet. Ya elbette kirliliğin arttığı bir malumdur ama nedir mesela plastik yoğun mu daha ne bileyim işte sanayi kimyasal atık mıdır petrol müdür nereye doğru bir evrilme o var bizim Türkiye denizlerinde. Şimdi bir taraftan iyi şeylerin de olduğunu <gülüyor> söylemek lazım. E, sahil kuşaklama kolektörlerinin yapılması 80'li yıllardan önce yoktu. E, i̇şte yetersizdi ama 80 85'ten sonra İstanbul çevresinde yapılmaya başladığını görüyoruz. E, bir şekilde yapılanlar e, yerine onu etkileyecek, olumsuz etkileyecek şekilde yapılanlarla kran krana yarışıyor diyebiliriz. Mesela şey düşünün Ege Denizi kıyısında işte Güllük Körfezi'nde bir tarihte balık çiftliklerinin kıyısal alanda olmasının getirdiği problemler şeklinde hı hı. basında da çok yer almıştı. Sonra onlar offshore alana taşındı. Yani açık alanlara 55 evet. metre derinliğin üstüne. Bu bir iyileşme olarak kabul edilebilir, kıyısal alanlar için. Ama bir taraftan turistik faaliyetlerde de e, olağanüstü artışlar söz konusu zaman içerisinde. Hepsi birbirini zorlayan şeyler. Yapılacak çok şey var. Uh -huh. Yani işte havza yönetimi, deniz alanlarının izlenmesine yönelik e, bir takım büyük projeler devlet eliyle yapılmaya başlandı. Bunlar iyi şeyler. E, bunları da görmek gerekiyor. Bir de evet. şu var Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde bir takım dökülmeler. ...kümanlar üzerinde şunu yapmanız gerekir... ...bunu yapmanız gerekir gibi... E, ...şeyler... ...zorlamalar veya... M, ...bu süreci yöneten... ...haller. Her ne kadar ben... ...hep e, Türkiye denizleri... ...ihtiyaçları doğrultusunda... E, ...kendi özgün e, şeylerimizi... E, ...başlıklarımızı oluşturmamız Hı -hı. gerekir... ...bunların içerisinde. Mutlaka... ...İngilizce'den Türkçe'ye... E, ...çevirip sonrasında da bunları uygulayalım... ...gibi e, bir yol yeterli... ...değil e, diye de e, zaman... Zaman ortamlarda Ortam bulduğumuz yerlerde Hı -hı. Karar koyucuların olduğu yerlerde Bunları dile getiriyoruz Bunlar da önemli Yapılacak çok şey var Yapılanlar e, olsa da Henüz bunu, biz olduk ve çok iyi bu konuda Kıyılarımızı yönetiyoruz Problem yok diyemiyoruz Türkiye denizlerinin tüm bakteriolojik karakterini biliyoruz Hı -hı. İnsan etkisinin olduğu yerlerde Bulmuş olduğumuz bakteri türleriyle ...nispeten daha az... E, ...etkinin olduğu veya olmadığı alanlarda... ...bulduğumuz bakteri türleri birbirinden... ...tamamen ayrı. Yani diğerinde... ...doğal ortam bakterisi, masum... ...asıl hmm. işini yapacak olan bakteri varken... E, ...kıyısal alanlarda... ...işte e, gemi... ...trafiğine çok açık yerlerde, problemli... ...alanlarda da bambaşka... E, ...türlerle karşılaşıyoruz. Hepsini haritalandırdık. Bunların... ...sunumlarını da yaptık geçtiğimiz son iki üç yılda. Hmm. Türkiye denizlerinin hmm. karakteri anlamında. Evet. Ee, peki şimdi e, süremiz de biraz daralıyorken aslında belki bu buluşunuzu e, biraz e, özetleyip e, kapatabiliriz. E, nereye o yani buluş e, bize e, nasıl bir ufuk verebilir belki... Ee, ...onu söyleyebilirsiniz. Buluş yani aslında çok şey var. Kısacık bir sürede evet. bunları en ekonomik cümlelerle... Evet. <gülüyor> ...anlatmaya çalışayım. Yani 6 Mart üzerinden, 8 evet. Mart'tan önce... ...olacak olan etkinlik üzerinden... ...eğer etkin ve verimli bir kadın olarak... ...o panelde yer almak gibi bir... E, ...şeye uygun gördülerse... ...bu e, sadece o buluşa... ...geldiğimiz noktanın arkasındaki... ...farklı çalışma hikayelerine de... ...dayanıyor tabii. Hı hı. Çok boyutu var. Elbette. Çok bileşeni var. Evet. Ama e, şöyle söyleyeyim... ...çok özet... E, bu e, akademik olarak yaptığımız çalışmalar belli bir noktaya geldikten sonra bunların sadece e, e, uluslararası yayın veya ulusal yayın olarak bilimsel yayın olarak kalmasına gönlümüz razı olmadı. Hı hı. Bunun hayata geçmesini hayatın içinde karşılık bulmasını genç arkadaşlarımıza istihdam oluşturacak böyle dört dörtlük arge laboratuvarlarına doğru yol almayı e, isteme e, hareketi diyebiliriz bunun başlangıcını. Bu da bize işte e, yasaların ...senel verdiği ölçüde teknokentlerde yer alacak şekilde bir şirket kurmaya... ...o şirket hmm. içinde bunların üretime geçmesi halinde... ...işte izinlerin alınması, üretim izinleri, ruhsatlandırma... ...yatırımcılarla görüşme... ...bu yolların açılması gibi bir süreç işlemeye başladı. Evet. Bu da çok önemli. Önemli. Ee, umarım hızlanır evet. bu süreç. Çünkü bu bahsettiğiniz şeylerden pek haberimiz de yok. Neler yapılabilir? Hani deniz ekosisteminden onu koruyarak... Hem de ilaç teknolojisi diyorsunuz yani ilaç için de bir, bir şeyler üreterek umarım en kısa zamanda daha da fazla destek alarak evet, çalışmalarınıza devam edersiniz ben de Sizlerin bu anlamda bu farkındalığı oluşturmak da tabii ki çok önemli Alınan her destek birbiriyle bağlantılı sadece bilimsel çalışmaya destek almak değil karşılığını da toplumdan görüyor görebiliyor olmak çok önemli diye düşünüyorum Evet ee, bu hafta stüdyo konumuz İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Deniz Biyoloğu Profesör Doktor. Gülşen Altuğdu. E, katıldığı için ve verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Enteresan teşekkür bir program oldu evet. bizim için Sizi nereden takip edebilir e, dinleyiciler? Bir de bu, bu konuda hani açık radyo dinleyicisi e, gayet şeydir, meraklıdır. Evet. Hani sizin çalışmalarınızı nasıl takip edebilirler? Nereden takip edebilirler? Bir şey verebilir misiniz? Tabii İstanbul Üniversitesi'nin hmm. resmi web sayfasında hmm. tüm e, yayınlarımız sergileniyor. Hmm. O, oradan ulaşmaları mümkün. E, i̇letişim bilgilerimizde onun dışında ayrı dökümanlarla daha detaylı ilgilenenler için de dökümanları sunmak o adres üzerinden mümkün her evet, zaman. Tamam. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür izliyoruz. ederim. Sağ olun. Evet bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi ekoloji